Ezan vakti, merkezi sistemden kayıt dinletilmesi doğru bir uygulama mı demiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Zeyd bin Abdurrabbi rüyada ezanı görüyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam’ı haber veriyor. Allah Resulü aleyhisselam sen bunu Bilal'e öğret diyor. İnnehu en da minke. Bilal abişi ezanları okuyor. Başka müezzinleri var okuyorlar. Yüksek yerlerden okuyorlar. İşte Kuba'da ayrı ezan okunuyor. Başka mahalleler olunca. Oralarda da ezanlar okunuyor. Kuba'da mesela ezan okunuyor. Esas olan nedir? Her camide ezan Muhammediye'nin müstakil olarak okunması. Ezan okunmasına çok büyük bereketler var. Fakat merkez sistemle de okunursa olur. Fakat efdal olan nedir? Her yerde ayrı okunmasıdır. Çünkü e ezan okunduğu zaman Buhari hadisi. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allahu Ekber, ezan Muhammediye'yi şeytan duyunca kaçar. Sonra kamette yine gelir, yine kaçar. Sonra namaza başlar, gelir. Uzukur keda keda, şunu hatırla, şunu hatırla der. Tekbir sesin duyunca kaçar. Ne kadar çok ezan okursak, iblis cemiyetten o kadar uzaklaşmış olacak. Evet. Yani çocuk doğunca da Resulullah Aleyhisselam ezan okudu. Yani müstahap olarak bazı kitaplarda taadat edilir, askere gidenin arkasından okunur. Yangın varsa orada ezan okunur. Ordumuz giderken Osmanlı İslam Devleti'nde ezanlar okunurdu. Her tepeye bir müezzin çıkar o halde ezanlar okurlardı. Yani bu şekilde merkez sistemde de olur. Fakat eftal olan nedir? Her camide eğer imkan varsa, mümkünse okunması daha doğru daha güzeldir.